Merhaba, bu videoda anlatacağımız konu aslında herkesin e, ilgi alanına giren ama herkesin çaba gösterdiği bir şey değil. Ben de 2008 yılına kadar bir iş yerinde çalıştım. Orada çeşitli pozisyonlarda yükseldim. Sonra kendi işimi kurmaya karar verdim. Ama bütün bunlar olurken tabii ki bir iş yerine yükselmenin çeşitli kurallarını, çeşitli gerekliliklerini öğreniyorsunuz. Bu videoda böyle internette okuyacağınız Çok ahlaklı olun, pırıl pırıl olun, dünya tatlısı olun, ondan makas alın, bunu sevin gibi teknikler değil. 20 tane gerçekçi iş hayatına yükselmek için gerekli bilgi öğreneceğiz. Bunu öğrencilerimle de konuşuyorum. Çeşitli çalışan arkadaşlarımla da konuşuyorum. Gelip danışıyorlar sohbet sırasında. Diyorlar ki ben elimden geleni yapıyorum ama hiç yükselemiyorum. Ben ne yapayım? Bir de şu var. Çok boş vermişler var. Çalışmayacaksın oğlum, çalışanla çalışmayanı fark etmiyorlar zaten. Yat gitsin. E yat gitsin fark etmez öyle terfi olmayacaksın, böyle. O yüzden bu video gerçekten umudu olup da halen yükselmek için bir şeyler yapmak isteyenlere. Başlayalım. 1- bir, Birincisi, iş hayatında kimseyi sizden daha az zeki ya da aptal sanmayın. Bazı insanlar muhteşem kamuflaj olur ve o kamuflajların içerisinde siz sanırsınız ki Ben bunu iş yaptırırım. Ben bunu aptal yerine koyarım. Ben bunu işte kullanırım. Ben patrona bir şey söylerim ama bu gidip ispiyonlamaz. A -a. Hiçbir insan düşündüğünüz kadar aptal ya da hiçbir insan düşündüğünüz kadar zeki olmadığı gibi hiçbir insan düşündüğünüz kadar iyi de değildir. Ne demiş? E, House dizisinde baş roldeki değerli insan everybody lies. Herkes yalan söyler. 2. Sakın ola ki Hiçbir insanı bir seferlik kullanıp atmayın. Bakın bu önemli. Neden önemli? Şu yüzden e, hani sırf ahlaki tarafını söylemiyorum. Siz o insanı kullandığınızı sanırsınız o insan yarın ertesi gün o kırdığınız köprü yüzünden size lazım olur. Çünkü dersin ki, ya artık seninle işim kalmadı hee vur s***** ekmeyi ee -eh. O senin karşına öyle bir yerde çıkar ki ondan sonra pişman olursun. E tabi bunun ahlaki tarafı da var yapmayın ayıp. Üç, bazen çok bariz bir gerçek görürsünüz dersin ki ya ben bunu söyleyeyim nasıl herkes görüyor da söylemiyor patronu bunu ya da müdürme ben bu olayı çözeyim yapma. İlk önce o sorun niye çözülmüyor ona bak. Yanılmıyorsam tam bilmiyorum ama atacağım padişah padişahını. Üçüncü Murat, dördüncü Murat, bir Murat oğluna diyor ki Ben sana diyor, en büyük vasiyetim diyor İran'daki e, bilmem ne beyliğiyle şunun arasındaki sorunu çözme. Ben biliyorum çözmüyorum. Oğlan gel zaman git sen bu lafı unutuyor ve çözüyor. Ondan sonra dönüp onlar Osmanlı'nın başına bela alıyorlar. Dolayısıyla eğer ki ortada bir sorun varsa bunu tek gören sen değilsindir merak etme. Saatlere ve kıyafetine çok dikkat et. Hep dikkat et. Herkese rağmen dikkat et. Bakarsın ki yazın o tişörtle gelmiş, yaymış, parmak arası terlik etme. Sen tamam kravat takmak zorunda değilsin belki ama ütülü gömleğini giy yine insanlar seni o etiketle bilsin. Burası önemli. Ee, maalesef gereksiz iyi olanlar var ve gereksiz enerji verip Fazla o enerjinin karşısında sömürülüyor. Bunlar gereksiz mesaiye kalanlar. Mesaiye kalmayı bil. Ayda 3-4 kal ihtiyacın varsa ama ayda 20 gün mesaiye kalıp da sonra niye para vermiyorlar? Niye mesainin kıymetini bilmiyorlar? Sadece para mı vereceksiniz? Takdir edin. öpün, Öp öp, öp beni olmaz. Mesaiye kalma olayın hassasiyetine dikkat edin. Mesaiye kalacaksanız başkası mesaiye kalmıyorsa bir bakın bakalım niye bir tek kalıyorsunuz? Ya gündüz işinizi yetiştiremiyorsunuz? yani tembelsiniz ya da gündüz ırgat gibi çalışıyorsunuz ve mesai kalıyorsanız aptalsınız. Hakaret için söylemiyorum 20 gün mesai kalıyorsan ekstra iki kat çalışıyorsun demektir. Parası ödense bile yetmez bu. Yazık günah canına. Lütfen, mutlaka ve asla iş yerine sesiniz yükselmesin. Bakın küfürlü konuşmayın demiyorum bile. Ağzınızdan tek kelime lan, bip bip bip sakın çıkmasın. İş yerinde kimse sizi küfür edebilen birisi olarak bilmesin. Eve gittiğiniz zaman isterseniz madalabalı sövdürün gitsin VTF'ler gitsin bilmem ne ama sakın iş yerinde yüksek sesle dahi sizi kimse görmesin. Birisi size sinir oluyorsa çıkışta sıkıştırın kürekle vururun kafasına. Yapmayın. Patatesle dövün. Bir diğer olay eğer mümkünse Mümkünse diyorum çünkü masanızın konumu önemli yani masa öyle bir yerde ki ekran ne pozisyonda duracak bilemiyorum. Ama cep telefonunuzdan toplantıda ya da iş yerindeyken ekranınızdan sizi birisi sosyal medya ya da gereksiz bir siteyle uğraşırken görmesin. Bakın uğraşmayın demiyorum yani mümkünse uğraşmayın tabii ki. Ama ekranda böyle kabak gibi Facebook açık sakın. Lütfen sakın. Bir diğer konu sigara içmeyin. 8. uyarım. 8.1 sigara içmeyin. 8.5 sigara içmeyin. Şu sigarayı içmeyin. birkaç sebeple. 1. Terfinize karar verecek, performans değerlendirecek kişi ya da patronunuz her kimse yıl boyunca sizi kül tablası gibi koklamasın. 2. O sigarayı içerken aşağı iniyorsunuz artık plazalarda ya da binanın dışına çıkıyorsunuz. Vakit kaybı, adam seni masanda görmüyor. 3. Sigara içilen yer en fazla şirket dedikodularının yapıldığı yerdir. Bunların içerisinde bulunduğun zaman senin şahit gösterirler. O da oradaydı. Zaten biliyordu. Demiyorum ki dedikodu dinlemeyin. Dedikodu değil, enformasyon yani bilgiyi dinleyin. Yapmayın, konuşmayın ve üretmeyin. Sakın. Sakın. Kimse, orada olmayan kimse hakkında sakın konuşmayın. İnsanların yüzüne söyleyemeyeceğinizi arkasından sakın konuşmayın. Sizi temiz bilsinler. Ben ahlaki dini tarafına bakmıyorum. Temiz etiketiniz olsun ona bakıyorum. İş etiketi önemli. Başladığınız bir işi öyle ya da böyle bitirin. Yapmadın mı? Başarısız bitir. Başarılı bitir ama bitir. İnsanlar senin teslim ettiğini bilsin. Ve zamanını geçirmeden bitir. Yani bu akşam bana lazım ya. Bitiremedin aga. Geldi ki Haluk Bey, patron, kardeş, kanka bitmedi yapamadım. Hatta yaptım eksik bitti. Bu kadarı bitti. Ama ertesi gün gelip, yaa ya, o vardı değil mi ben onun yarısını ancak yaptım dersen sana bir daha kimse güvenmez. Ee, bu arada bitirdiğiniz işleri e, raporlayın. Yani ben bunları bunları yaptım. Hep yazılı kalsın. Raporlamak deyince CCBC manyaklığı yapmasanız bile lütfen Lütfen CC ve BC kullanın. Şu açıdan Bir işi yaparken görev atamayı bilin. Görev atadığınız kişiyi de eke koyun, patronunuza direk atın ya da atın CC'ye koyun patronu, amiri, üstünüzdeki her kimse. Yükselmek için bunlar yarın ertesi gün delil olarak lazım olacak. Çünkü insanlar bir, sizi satabilir. İki, projeyi üstlenebilir. Onu ben yapmıştım diye. Yazılı bir şeyler olsun. Güvenilir olun ama lütfen kimseye %100 sonuna kadar güvenmeyin. Bakın insanlara güvenmeyin demiyorum. %100 sonuna kadar güvenmeyin. Lütfen. Çünkü bizim 10 kuralımız, 20 kuralımız, 30 kuralımız olsa bile siz bu kurallardan en büyük zaafı insanlara güvenerek ve gereksiz bilgi vererek yapacaksınız. Örneğin maaş. Lütfen maaşınızı kimse bilmesin, priminizi kimse bilmesin. Lütfen kimse hiçbir zaman sizin ne kazandığınızı, ne kadar kazanacağınızı bilmesin. Önemli. Her kademeden kişiyle ilişkiniz olsun ve sağlam ilişkiniz olsun. Yani her meslek, her aşama, her kademe sizin için kutsal. Yarın gün size kapıyı açan insanda, sizi yarın ertesi gün karşılayacak sekreter ya da Ya da başka siz sekreter yadaysanız başka bir sekreter yaa en üstteki ulaşılmayacağını düşündüğünüz insana bile selam verin. Sen sekreter yada oturuyorsundur orada patron vardır ya da yönetici asistanısındır başka bir patron vardır selam vermekten korkma. Ya da senden daha aşağıdaki kademelik insanlara ya ben bununla ne işimle olacak deme. Her oy sayılır unutmayın. MS Office bilin Hele ki Excel bilin İnsanlara yardım da edin Kendi işinizin dışında %5 vakti %5 Hadi %10 Yani günde Eğer ki diyelim ki 10 saat vaktiniz var En fazla yarım saatini başkasına yayın Sömürülmeyin Sömürülmeyin İnsanlara yardım etmekle enayilik arasında böyle bir çizgi var ve siz o çizgiyi aman canım ne olacak dünyayı kurtarayım derseniz o yardım ettiğiniz insanlar işten ayrılabilir, kendi işini yetiştiririz, siz yetiştiremezsiniz. İnsanlara lütfen iyilik yaparken %5-10 limitin üstüne çıkmayın. E, Ofis bilini şu yüzden söylüyorum iyi bir Excel kullanıcısı her zaman lazımdır. Excel bir şirkette ilaçtır unutmayın. Bir diğer konu belirgin bir masanız olsun, masanızın üstü temiz olsun, kendinize özel objeler koyun o masanın sizin olduğu bağırsın, fosforlu kalemler koyun mümkünse Şuradaki gibi Bunlar gibi Neden biliyor musunuz? Çünkü bu fosforlu kalemler sizin masanızı bağırtır burada der Ve insanlar geçerken sizi çalışırken görür Görür, görür, görür Emek verip görünmez olan hayaletlerden bir farkınız olur. Unutmayın. Ve geldik maaş konuşmamanın ikinci aşamasına. Maaşı yılda bir kez dışında patronunuzla da konuşmayın. Bunu genellersek sakın ağlamayın. Sakın şikayet etmeyin. Sakın sızlanmayın. Hak aramayı bilin. Birisinden bir şey mi duydun? Gaza gelip de gidip başkasını yakma. Ya da patronunu atarı göderi yapma. Amirine, müdürüne. Lavaballi dolma. Gerekirse dışarıda çağırırsa evine yemeğe git ama dışarıda olma enseğe tokat olma. Çünkü o başka birine kötü örnek olabilir. Bir insan sana kötülük yaparsa intikamı mutlaka soğuk al. Sakın savaşa girme. Hele ki toplantı odalarında kontrolü kaydedip sakın savaşa girme. Bir insana en güzel cevabı daha sonra verirsin unutma. Toplantı odasında sana saldırdı dönüp muhatap olursan çirkin olursun. Bir işinliği yükselmeni engelleyecek birinol şey Çirkin olmaktır. Asla çirkin olma. Bir diğer konu eğer mümkünse insanlara iş dağıtmayı formüllü sistemli olarak bil. Her işi kendin yapma. Sazan gibi ona versen bitiremeyecek amanın ben yapayım diye koşma ve doğru işi dağıtmayı bil. Yani amirinin, patronunun üstündeki insanın sorgulayacağı, seninle oturup inceleyeceği işi başkasına verme. Yan işi başkasına ver. Al kendi sistemine koy. Bu sahtekarlık değildir. Son önerim. Bu en önemlisi. Yani bundan daha önemli bir şey yok. Temiz ol. Olun. Temiz olunan kastım kariyeriniz temiz olsun değil sadece. Beden olarak temiz olun. Ağzınız kokarsa, vücudunuz kokarsa, başınız, saçınız, her tarafınız pislikse hiçbir zaman yükselmeyeceksiniz bilin. Çünkü yükselirken bir tek şey düşünür üstündeki insan. Ya bana adamı yükseltsek bizi temsil eder mi? Ya da bu hanımefendiyi yükseltsek bizi temsil edecek mi? Yazın özellikle çok sorun yaşıyorsunuz terleme vesaire. Lütfen bunlara dikkat edin. Bu saydığım 20 maddeye dikkat ederseniz yükselmek için şansınız olabilir. Yükselirsiniz demiyorum. Bunun garantisi hiçbir yerde yok. Günümüz hele iş dünyasında çok az. Ama bilet almıyorsunuz ki çıksın. Umarım kariyeriniz yükselerek geçer. Her 3-4 yılda bir bir pozisyon değiştirirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.